Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özez Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 27 gün kaldı. Geçtiğimiz hafta sonu Rusya'da Baykal Gölü yakınında bulunan kağıt fabrikasının tekrar açılıyor olması protesto edildi. Bu protestonun amacı dünyanın en büyük temiz su gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nün kirlenmesine karşı gelmekti. Yaklaşık 700 kişi hükümeti Baykal Kağıt Fabrikası'nın tekrar faaliyete geçirilmesi kararından döndürmek için toplandı. Çevreciler fabrikanın üreteceği atığın zehirli maddeler içireceğini ve bunların da gölün yaklaşık 1500 tür hayvan ve bitkiyi barındıran zengin ekosistemine zarar vereceğini söylüyorlar. Doğanın sınırına dayandığımız bu günlerde bu protestolar ve doğanın direnişi sürecek. Dünyanın tepesi olarak bilinen Tibet'te hava gittikçe ısınıyor ve orada yaşayan insanlar iklim değişikliğini açıkça hissediyor. 83 yaşındaki Hu Fusheng'in geçtiğimiz bir kışın normalden çok farklı olduğunu ve kışın her yıl daha da sıcak geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz kış... 1986 yılından beri normalden daha sıcak geçen 15. kış. Bu son 10 yılın ortalamasından yaklaşık 2 derece daha yüksek. Bu olaylar gittikçe sıklaşıyor, tehlike kapımıza gelinceye kadar bekleyecek miyiz? Greenpeace, dün Bangalore ve Amsterdam'daki Dell ofislerinin önünde şirketin ürünlerinde zararlı kimyasal kullanımını bitirmesine yönelik protestolar düzenledi. Bu kimyasalların kullanımının 2009 yılına kadar aşamalı olarak sonlandırılacağı açıklanmıştı ama bu söz yerine getirilmedi. Bunun üzerine şirketin yeni hedefi olan 2011 yılında da bu sözünü yerine getireceğinden kuşku duyan Greenpeace, şirket CEO'su Michael Dell'in toplantı yaptığı esnada protestoları başlattı. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Cumartesi günü düzenlenen 4. geleneksel dünya saati eylemine dünya genelinde 4000'den fazla şehir katıldı. Yeni Zelanda'da başlayan eylem kentlerin kendi yerel saatlerine göre saat 20.30 ve 21.30 arasında gerçekleşti. Sidney'deki opera evi, Paris'teki Eyfel Kulesi, Roma'daki Kolezyum ve New York'taki Empire State binası gibi pek çok ünlü yapı ışıklarını bir saat boyunca kapattı. Dünyanın en fazla karbon kirliliği yaratan ülkelerinin başında gelen Çin, yasak şehirin ışıklarını söndürerek eylemde yer alırken Mısır piramitlerinin yer aldığı Giza platosunda da kararmayla birlikte çöl karanlığa gömüldü. İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü ve Sabancı Kuleleri'nin yanı sıra milliyetin de bulunduğu Medya Center'da ışıklar söndü. Öte yandan organizasyonun her yerde tam anlamıyla gerçekleştirilmemesi tepki çekti. Bangkok'ta yetkililer güvenlik gerekçesiyle eyleme katılmazken Eyfel Kulesi'nin sadece 5 dakikalığına kararması eleştirilere yol açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Madencilik Araştırma Komisyonu milletvekilleri Amasra'yı ziyaret etti. Amasra'lı çevreciler mesajlarını iletmek için örgütlendi. Bartın Halk Gazetesi'nin haberine göre heyetin katılacağı otelin önünde ve Amasra'nın caddelerinde Santrale Haer flamaları asan çevreciler, Akarsu'nun heykeline de Santrale Haer flaması astılar. Bu kentin muhtelif yerlerine asılan flamalarla vekillere uzun zamandır Türkiye'nin her tarafından yükselen mesaj tekrar edildi. Türkiye'de santral istemiyoruz. Greenpeace aktivistleri Oikliota'da nükleer santral kurulmasını ve daha fazla nükleer atık istemediklerini belirttiler. Finlandiya'da 3 aktivist havadan ve sudan Oikliota 3 inşaatına girdiler. Çocuklarımız için daha fazla nükleer atık istemiyoruz pankartı astılar. Aktivistler hali hazırda nükleer atıklara karşı geliyorlar. Bir santral daha inşa edilmesi Finlandiya'yı kişi başına dünyanın en büyük nükleer atık üreticisi yapacak. Atık için yer altında bir döküm sahası ayarlanması planlanıyor ki en küçük bir sızıntı da bu Baltık denizinde 50 ila 100 yıl süreyle radyoaktif kirlilik demek. Döküm sahası planları bir başka çevre suçu ve nükleer atağa bir çözüm değil. Siz de bu tehlike Türkiye'ye girmesin diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girip nükleere karşı çıkan siber aktivistlere katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 27 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes.